Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Programa sözleri ve müziği Cihangir Cihangirova'a ait bir Azeri şarkıyla başladık, Aygız. E, bu kaydı geçen yıl kurulan Türkiye'nin ilk ve tek akordiyon derneği, Akorder'in bu yıl 19-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği 2. Uluslararası İstanbul Akordiyon Festivali katılımcısı müzisyenlerle açılış konseri sonrası gittiğimiz Anadolu yakasında bir kır lokantasında yapmıştım. Bir akordiyon sever olarak sık sık programımda dünyadan ve Türkiye'den akordiyon müziklerine yer veriyorum. Bugün de programda akorder, akordiyon ve körüklü çalgılar, eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları derneğinden iki arkadaşımı konuk ediyorum. E, aynı zamanda sevgili Gülşah Sargın Kaptaş ve sevgili Alper Kaptaş beni evlerinde e, konuk ediyorlar. Hoş geldiniz programa. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. E, Gülşah ile başlayalım mı e, sohbete? E, bu akordeon festivalinden kısaca söz eder misin? İkincisini gerçekleştirdik bu yıl. E, yine çok güzel bir festival oldu. E, Akorder Derneği Okan Üniversitesi e, ile Ataşehir Belediyesi ile bir arada yaptık bu festivali. Yine dünyaca ünlü müzisyenler geldi. Harika konserler, çalıştaylar oldu. Yine akordiyona çok yararlı, katkılı bir festival Hatta oldu. Hatta şey ederim. bu Uluslararası Akordiyon Konfederasyonu'ndan evet. başkan yardımcısı da Hı -hı. buradaydı değil bu mi? Raymond Bodal. Evet Raymond Bodal geldi. Geçen yıl Frederic de Champ ee, çok güzel <gülüyor> bilgiler hatta eğitim sistemine dair çok güzel şeyler paylaştılar bizimle. Ee, tamam. Ne yapalım senden bir şarkıyla devam edelim mi? Ne ee, Akordiyonla açalım. Tamam sen anons eder misin şarkıyı? Erik Satin'in Nosyen düzenlemesini yapmıştım akordiyon için onu dinleyeceğiz. Tamam dinliyoruz. Alper, uzun yıllardır sen de müzikle iç içesin. İşte müziğe 1996'da piyanoyla başladın. Kısaca yani sonrasından, müzik yolculuğundan söz eder misin? Tabii. Ee, yani ben müzisyen bir babanın oğlu olarak ufak yaşta başladım müziğe. Ee, i̇lk nota ve müzik teorisi eğitimini de babamın arkadaşı Tio Çadırdan aldım. Ee, onun dışında lise ve üniversite yıllarımda İstanbul Üniversitesi'nde eğitim veren... Profesör e, Şebnem Ünal Laşan, e, C. Yumuşaklar ile yine İstanbul Üniversitesi'nden klasik gitar çalıştım. Tamam. E, bir süredir e, Arjantin müziği ile ilgileniyorum. E, Buenos Aires Üniversitesi'nden e, profesör, o da ünlü bir virtüözdür, Victor Villadangos'tan çalışıyorum. E, hem İspanyol ve Arjantin müziği üzerine, e, klasik gitar üzerine biraz eğildim son yıllarda hı hı. harika şey konserler yaptın değil mi sen yurt dışında ve yani Türkiye'de zaten çalıyorsun birçok yerde biraz onlardan bahseder misin yani İspanya Fransa Almanya gibi işte Gürcistan Sırbistan birçok ülkede çaldım daha önce evet peki şey repertuarında ağırlıklı olarak hangi tür müziklere yer veriyorsun Alper <gülüyor> biz genelde şey ben ağzıma geleni söylüyorum demeyi tercih ediyorum ama <gülüyor> hı hı. E, yani aslında bakarsanız şey sevdiğim her tür müziği ben severek yapıyorum. Güney Amerikan müziğini yapmayı çok severim. İspana Amerika. Hı hı. Hı hı. Evet. Ee, onun dışında pop çaz e, gerçekten elime ne gelirse çalıyorum yani. <gülüyor> Peki şey müzik dersleri de veriyorsun değil mi? Hatta akordiyon öğrencilerim var. Yani Gülşah'la aramda sorun olmuyor mu abi? Yani gitar dururken akordiyon. Aslında akordiyon başkanlığında benim gözüm ama. Öyle mi? Tamam onu sonra konuşuruz. Ee, şu... Hocam duymasın. Dinliyorsa. Kendisine de çok selamlar buradan. Çok selam. <gülüyor> ee, şöyle aslına bakarsanız benim akordeon eğitimciliğim e, başlangıç seviyesinde Hı -hı. ben doğru pozisyonlarda doğru teknikleri öğrencilerime öğretiyorum Hı -hı. onları Gülşeh Hocaya hazırlayıp Gülşeh Hocaya buluyorum. Tamam tamam. Zorla Peki. verdi geçen hafta bir öğrencisi. Ya tamam. da ben zorla aldım diyebilirim. Tamam neyse bunu sonra konuşuruz of the record. Tamam. <gülüyor> Peki bir müzik arası verelim mi? Sen anons eder misin Alper? Ne dinleyeceğiz senden? Tabii ki e, Mi Favorita isimli Ünlü bir İspanyol mazurkası çalayım size. Tamam dinliyoruz. Gürşah sen de Alper gibi müziğe piyanoyla başladın. İşte keman da çaldın ama bugün daha çok seni akordiyonla biliyoruz. Sen de kısaca bahseder misin müzikle olan Tabii. yolculuğundan? Ee, Kuzey-Kafkasya kökenli biri olarak aslında bizim e, müzik eğitimimiz, kulak eğitimimiz derneklerde başlıyor. E, aslında bir sporcu olarak hayatıma devam etmeyi düşünürken bir anda müzik hayatıma girdi. Ve piyano, keman... Hatta Lise. ilk sene Sibemol Klarnet'le başladım. İlginç bir e, enstrüman değişikliği oldu hayatımda. Bunun tabii ki sonradan bana artı olarak döneceğini düşünmemiştim o zamanlarda. Güzel Sanatlar Lisesi'nde Eskişehir'de başladım eğitimime. Daha sonra Uludağ, Üniversitesi Uludağ Üniversitesi'nde eğitim hı hı. fakültesinden mezun oldum. Çok uzun yıllardır da özellikle dans müzikleri düzenlemelerle ilgileniyorum. Öğrencilerim var değil mi? Evet. Eğitmenlik yapıyorsun. Evet. Ee, Özellikle e, ABRSM'e bu yurt dışı sertifika programlarına öğrenciler hazırlıyorum ve bazı kurumlara bu sınavlarla ilgili danışmanlık yapıyorum. Tamam harika. Ee, şey, Alper'den bir şarkı daha isteyelim mi? Gülşah ne dersin? İsteyelim. Ne var sırada Alper? Senden ee, dinleyeceğiz. E, sizlere Jose Sancho'nun Melodya Nocturnasını çalayım. Tamam dinliyoruz. you çalgılarınızı hakimsiniz. İşte harika şarkılar yorumluyorsunuz tek başınıza. Birlikte de güzel işler çıkarıyorsunuz ama yani nasıl tanıştınız Gülşah? Biraz ondan söz eder misin? Tabii ilginç anılarımız var tabii bu konuda. Ee, ve yolunda bir arkadaşımızın sahnesinde çıkıyordum ben. Alper Bey o zamanlar cumartesi günleri. E, ben de pazartesi günleri sahne alıyordum. E, ...afişlerde görürdüm hep kendisini. Benim başka bir gitaristim vardı o zamanlar. Ama böyle afişlere baktığınızda anlıyorsunuz yani. Kim bu acaba dedim. <gülüyor> o sahnede tanıştık diyebilirim. E, bir gün bizim programımıza geldi ve dedi ki... ...aa bu çaldığınız eserler bizim eserlerimiz. Hı -hı. Ben de şaşırdım dedim bizim <gülüyor> eserlerimiz derken... ...Kafkasya müzikleri yapıyorduk. Hı -hı. O zaman tanıştık sonra da ilginç olaylar silsilesi bizi aynı sahneye koydu bir anda. Tamam şey bu programın başlığı şey ya işte şimdi sevmek evet. zamanı o Metin Erksan'ın kült filminden resmi aşık Hı. olur ama sonradan umduğu gibi çıkmaz. Yani <gülüyor> iki yıl oldu değil mi <gülüyor> evliliğiniz? Değil mi Gülşeh Hocam? Durum Tabii, nedir? <gülüyor> yani umduğum gibi çıktı diyebilirim. Tamam. <gülüyor> yani pandemiye rağmen. ...bu e, ev koşullarında hala... Bir, arada, evet, tamam. bir aradayız. Evet, bir aradayız. Peki şey yapalım mı? Yani birlikte çaldığınız müziklerden bir örnek dinlesek mi? Sırada ne var? Alper, sen anons eder misin Sırada, yine? Sırada Arjantin'den bir şeyler var. E, Fuayeron Tresanyos, Juan Pablo Mari'nin bestesi. Tamam, burada sen solist... Evet. aynı zamanda değil mi? Gitar çalıyorsun ama ve <gülüyor> şarkıyı da sen söylüyorsun. Tamam, dinliyoruz. <gülüyor> Doyumuruyendo, ikilitme, este tormento, porque tu silencio, ya me dice adiós. Cosas que tiene la vida, que cosas tener que llorar, que cosas que tiene el destino Será mi camino, pena, deja. Kebese tu labio si, un solo momento Y después me voy Y quittame este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós Soy del espedida. Como pensar que mentías si tu ojos lloraban por mi Hablame, rompe el silencio. No ves que este tormento tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida. Qué cosas tener que cora Qué cosas que tiene el destino? ¿Será mi camino sufrir y penar? Pero deja que bese tu labio, si un solo momento y después me voy Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Ritame este Juan Pablo Marin şarkısı Pueron Tres Anños'un ardından sırada Portekizce bir şarkı var 1989'da Fransa'da yaptıkları Lambada şarkısıyla ünlenen Brezilya asıllı Kaoma grubunun bu şarkısını Gürşah ve Alper'in yorumuyla dinliyoruz. Alper sadece bir yorumcu değilsin. Yani düzenlemeler ve besteler de yapıyorsun değil mi? Evet. esturmanlar için e, aslında hem transkripsiyonlar yapıyorum. Hem e, arajmanlar hem besteler yapıyorum. E, olmamış, daha önce yapılmamış bir şeyleri yapmak müzik için çok keyifli. Hı hı. E, mesela e, en son akordiyon için e, Manuel Defaya'nın Danza del Molineros'unu... E, akordiyon için düzenlemiştim. E, Gürşe Hocam da sağolsun çaldı. Onu henüz bitirmedik ama küçük böyle şeyler tamam. kaldı. E, klasik gitar için en son yaptığım çalışmalardan e, yine piyano için yapılmış bir besteyi klasik gitara aranj ettim. Tamam. E, en son yaptığım bestemden bahsediyorsunuz. O da, bu e, hani geçen sefer çalmıştım bu Ukrayna'da önen bir kadın için yaptığım bir beste? Evet. Ee, e, Galina için bir ağıt yazdım bir akordiyonist Rus roketlerinin isabetiyle kaybettiğimiz gerçekten çok üzücü savaş acımasız evet. oluyor Evet. kazanan Din... taraf yok buradan maalesef dinleyelim mi senden seve Beslenin. seve tabi ki tamam sen Kafkas kökenlisin ve geleneksel ezgiler de çalıp söylüyorsun şimdi bir örnek dinletelim mi sen anons eder misin ve şarkı evet. neyi anlatıyor onu da bahsedersen dinleyicilerimize e, şarkının ismi Hurahlin e, söz yüzüğü demek mühür yüzüğü güzel bir aşk şarkısı biraz da duygusal diyebilirim tamam. hadi gece tamam dinliyoruz Alper senden bir şarkı dinleyelim mi? Ne var sırada? Tabii ki. Ee, bir flamenco e, eser seslendireyim size. Volver, e, Estrella Morente'nin ata ismini de alan Volver diye bir filmin soundtrack'idir bu aslında. Hakaye, donde codigo? Tu ya su vida, tu su Bajo el valor, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente martita, la nieve del tiempo, la tierra sentí Marquita la nieve del tiempo Que lloro otra vez Sogna per de te plano de tiene solda anche l'olvido con umilde che la fortuna de mi corazon volver Da frente amaltila, la nieve del tiempo, la mi sien. Senti un soplo la vida, que años de nada que la mirada, la sombra, te y te vivir. con el alma ferrada. Adulte, her Kaptaş'tan dinledik Volver, Alper bir şarkı daha istesek senden çok mu olur ne var sırada? Yo seve seve size bir tane de klasik çalayım, tamam. Johan Kaspar Merts Tarantella isimli eseri çalacağım. Tarantella ile ilgili bir e, parantez açmak isterim. Çok, Tabii. Benim çok hoşuma giden bir hikayesi var. Şimdi Orta Çağ İtalya'sında e, tarantulalar var ya... E, ...tarantulaları birisini ısırdığı zaman insanların öleceğini düşünürlermiş. Onun da tek çaresi e, zıplayarak o zehri atmakmış. Bu e, tarantella, tarantula kelimesinden geliyor. Tarantella... Hmm. Zamanla işte bu dans bir böyle e, tradition haline gelmiş. Hı -hı. E, farklı farklı bir sürü bestecinin tarantellası var. E, bu da Johan Kaspar Mertzinken. Yarın yani 27 Eylül Tuncel Kurtiz'in sevgili Tuncel abimizin aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümü. Yani yeri doldurulmaz bir sanatçıydı. İşte Türkiye sinemasında unutulmaz filmlere imza attı. İşte Berlin, stokholm New York hattında uluslararası birçok filmde, projede yer aldı. İngilizce, Fransızca, İsveççe, Kürtçe birçok dilde oynadı. Yani 77 yıllık yaşamına yüze yakın film sığdırdı. ama şöyle yani dünyanın bildiği Tuncel Kurtisi ilginçtir ki Türkiye'de çok geniş kesimler televizyon dizileri Asi'de Cemala, işte Ezel'de Ramiz Dayı ve işte muhteşem yüzyılda da Ebu Suud efendi rolleriyle tanındılar. Kaz Dağları'nda Edremit'in Çamlıbel kasabasında eşi Kurtiz ile birlikte yaşıyordu. 2012'de Mavi Nota Türkleri Topluluğu ile kökleri çok eskilere, çok tanrılı dinlerdeki hasat şenliklerine dayanan Edremit Çamlıbel Zeytin Bağı'ndaki hayır yemeğine katılmış, türküler söylemiştik. 2011'de bir söyleşide Tuncel abi okuyamadığım o kadar çok kitap, seyredilecek o kadar çok film, yazılacak o kadar çok hikaye var ki diyordu. 2001 yılında ilk adımını attığı uzun vadeli bir projesi vardı. Homeros'un İlyada Destanı'nı işte 10 yılda tamamlanacak bir film ile yeniden yorumlamak. İşte belki de Kaz Dağları'nda veya Ege'de bir amfiteyatroda oyunu 10 bin kişiye sahnelemek. Ee, ne yazık ki olmadı. İşte Türk sineması yarım kaldı. Tuncel Kurtiz bugün Kaz Dağları'nda, tahta kuşlarda, Edremit Körfezi'ne bakan bir tepede, mütevazı gömütlüğünde yatıyor. Sevgili eşi Menent Kurtiz en son geçen 27 Ağustos'ta Kaz Dağları Çamtepe'de düzenlediğimiz Rebetiko konserinde birlikteydik. E, ne dersiniz Gülşah ve Tuncel abi ve Menent Kurtiz için bir tango çalar mısınız? Tuncel abiye dair var mı söylemek istediğiniz? Çok sevinirim. Çok sevinirim. Ee... Tabii ki biz özlüyoruz. Ben onu önce sesiyle tanıdım. Radyolarda e, şiirleriyle tanıdım. Çok da hayranlık duyduğum bir sanatçıdır kendisi. En son Edremit'te hem evini hem de kabristanını ziyaret Zeyret etme etmiştim. fırsatı buldum. Hı -hı. Mümkün olduğunca da her yıl gitmeye çalışıyorum. E, Necip Celal Ander'den o zaman maziyi hediye edelim. Hı. De gönül çektim eskiden Yandı hayatım bu sevgiden Anladım ki bir aşka bedel Gençliğimmiş elimden giden Önünde ben geldim dedize Yar olmadı o kimse bize En nihayet düşüp can verdim Gözündeki yeşil deniz elden geçmedim bu emmelden bir hazin macera onu aldılar elden başkasınyar oldu Elleler bahtiyar oldu gönlüm hep baştan başa bir an bir diyar Baştan başa Viran bir diyar oldu Programın sonuna geliyoruz. Bugün akorder, akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim, Öğretim ve Uygulama Çalışmaları Derneği'nden tanıdığım çok sevdiğim iki müzisyen arkadaşımın sevgili Gürşah Sargın Kaptaş ve Alper Kaptaş'ın evlerine konuk oldum. Ee, Gürşah Akordere ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için sosyal medya hesaplarımızı bir verelim mi? Tabii hmm. Instagram'da akordar Akordiyon Derneği. Yine Facebook'ta da aynı isimle ulaşabilirler. Benim sosyal medya hesabımdan da ulaşabilirler. Tamam. E peki sizi nasıl takip edebilir dinleyicilerimiz Alper'i ve seni? Gülşah Sargın Kaptaş adıyla hem Instagram'da hem Facebook'ta hem YouTube'da takip edebilirler. Alper? Alper Kaptaş olarak bütün sosyal medya mecralarını takip edebilirler. Peki bu programın sonunda dinleyicilerimize hayata ve müziğe dair ne söylemek istersiniz? Ee, özellikle herkesin bir enstrüman çalmasını çok gönülden tavsiye ederim. Ee, hangi yaşta olduğunuz önemli değil. Ee, zor günlerden geçiyoruz. Hem coğrafya açıdan hem e, Türkiye'nin bulunduğu durumlar her zaman zor ama e, bizim ülkemizde bazen kafamızı boşaltmak istediğimizde Yapabileceğimiz en güzel, hiçbir şeyi düşünmeden yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri enstrüman çalmak diyebilirim. Genelde insanların yaş konusunda bazı çekinceleri oluyor bu konularda. Sevdiğiniz, size yakın olan, sevdiğiniz herhangi bir enstrümanı alın ve öğrenmeye başlayın. Kaç yaşında olursanız olun. Tamam, güzel. Kesinlikle katılıyorum. E, ekleyeceğim şey de siz e, müziğe emek verir, severseniz... Müzik de sizi sevecektir. Eyvallah. Bugün hani programın başlığı şeydi. Şimdi sevmek zamanı. Bu hem bir sinemamızdaki kürt bir filmin adıydı sevmek zamanı. Hem de Oya Boran'ın çok güzel bir şarkısıydı ki. Sizin hayatınızda da çok önemli bir yeri var değil mi? Evet. Bu şarkını bahsetmek ister misiniz? Bence Alper Hocam bahsetsin. Tamam. Ben, ben de bahsettim. eklemeleri yaparım. Ee, bizim... E... Birbirimizi hiç tanımıyorduk ilk de sahneye çıktığımız zamanlar. Yani ne repertuar ne teknik açıdan. Ee, ilk birlikte çaldığımız parça sanırım değil mi ama? Evet. Hatta onun biliyor olması beni çok mutlu etmişti parçayı. Sürekli söylüyormuş Hı -hı. kendisi de. E, dolayısıyla bu parça bizimle devam etti. Düğünümüzde her yerde saniye çıktığımızda en çok istenilen parça oldu. Tamam. Biz de çalıp söylemekten çok keyif alıyoruz. Tamam programı da şu o şarkıyla bitireceğiz. Çok teşekkür ediyorum beni evinize konuk ettiğiniz, bağilerden sonra ev konuk olduğunuz devamlı getirelim ama. Tamam mı? Çok yani e, akordiyon bugün 193 yaşında ve umarım ki bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de akordiyon hayatın her alanında gittiği yeri alır. Yani ben de bundan önce olduğu gibi bugün ve gelecekte de hem akordiyona ve işte hem de akordiyon derneğimiz akordere e, hizmet etmeye, destek olmaya devam edeceğim. E, Babil'den sonranın eski ve yeni program kayıtlarına e, programın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. E, programı Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Ee, az önce de söylediğimiz gibi programı çok sevdiğim bir ikili olan Oya ve Bora'nın bir şarkısıyla e, kapatmak istiyorum. Şarkıyı yine çok sevdiğim bir ikiliden dinleyeceğiz. Gülşah Sargın Kaptaş ve Alper Kaptaş e, çalacak ve söyleyecekler. E, i̇şte gitar, ağız harmonikası ve ayak zelinde Alper Kaptaş'ı dinleyeceğiz. E, akordeon ve e, vokalde Gülşah e, Sargın Kaptaş var. Sevmek zamanı. Affınıza <gülüyor> sığın. Bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Ee, sevmek zamanını söylerken viral olarak arka planda da günümüz geleneklerinden çok gelin alma biliyorsunuz. Tamam. Ki, geleneği çok kullanıyor. mi Evet bizim mahallede şu an gelin alıyorlar. Viral olarak arkada bu gelecek. Tamam yani çünkü zaten şimdi sevmek zamanı. Kesinlikle. Evet. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda. Babil'den sonra da yeniden buluşmak dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. special bilden sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Erjiment Gürçay